...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji Programı'nda bugün Pelin Cengiz yok ama ben Mehveş Evin ve Serkan Sarkan Ocak. Serkan Ocak, herkese günaydın. Günaydınlar diliyoruz herkese. Evet, bugün Ali A meselesini ki ara ara gündeme de getirdik ama bir dava süreci de vardı... ...dava süreci, çet süreci, e, oradaki termik santrallerle ilgili e, Forcep'ten, Força Çevre Kültür Platformu'ndan Bahadır Doğutürk. E, Bahadır to Doğutürk e, uzun zamandır bir çevre gönüllüsü olarak bu meseleyi takip ediyor, e, bize de bilgi verecek. Bahadır Bey anlatacak ama yani şeyde söyleyelim hemen yani Ala hakikaten güzel bir yer gidenler bilir ama onlarca yıldır orada büyük bir çevre mücadelesi var. Ee, bazı kazanımları elde ediyor ama yani oradaki gemi söküm şeyleriyle ağır sanayinin olmasıyla ve şimdi de termik santral yapılmak isteniyor zaten ağır sanayiyle o kadar boğulmuş durumda ki. Ee, yeni yeni ağır sanayinin kolları yapılmak isteniyor. Bunlardan bir tanesi de işte şimdi konuşacağımız Termik Santral. Ee, neyse ki bir çet raporunun iptal edilmesi e, durumu söz konusu. Hala Umut var gibi gözüküyor. Bahadır Bey'e soralım Umut var mı? Nedir son durum? Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. E, nedir son durum orada bir en son e, bu İzmir'in e, termik santral projesiyle ilgili bir chat raporunun iptal edilmesini e, biz gündeme alma nedenimiz de bu iptal edilmişti. E, şimdi nedir durum ne yapılıyor tüm çalışmalar durdu mu yoksa devam mı edecek alternatif bir chat e, şeyle ve mücadele nasıl devam ediyor? Efendim e, öncelikle teşekkür ediyorum e, keşke sizin söylediğiniz gibi çalışmalar durmuş olsa. Ancak e, ülkemizde biliyorsunuz hukuk kararlarının arkasından dolaşmak bir adet haline geldi. E, biz 2010 yılından beri e, bu şirket ile ilgili açmış olduğumuz davalarda e, önemli gelişmeler e, kaydettik. E, ve Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir hak ve hukuk zaferi kazanarak İzmir e, İdare Mahkemesi bizi haklı gördü. Ve çeti iptal etti <gülüyor> Ancak 3 e, yıldır hukuksuz şekilde e, çalışmasına devam eden e, bu termik santral e, 2009'da 7 sayılı genelgeyle ile e, yeni bir çet süreci başlattı e, 6 Mart 2017 günü Ankara'da İDK toplantısı yapıldı ee, biz İzmir'den e, Egeçep'ten Arif Ali Cangı Avukat arkadaşımız Ben e, İzmir'den katıldık Ankara'dan Ekoloji Kolektifinden de Avukat Filya Yıldırım arkadaşımızla Birlikte bu toplantıda e, Sorunlarımızı Dile getirdik e, Bu hukuk kararının arkasından neden Dolaşılamayacağını anlattık Ancak e, Hukuki süreçlerde arkadan dolanma biraz önce söylediğim gibi adet haline geldiği için ışık hızıyla bu mahkeme kararından sonra bu kararlar alındı. Ve dün öğrendiğimize göre yeni chat süreci olumlu alarak devam etme kararındalar. Ancak bizim elimizdeki güçlü argümanlarla biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemize büyük bir, bir kararlılıkla devam edeceğiz Çünkü Anladım burada... Kadirle bir de şöyle bir şey olmuş Bahadır Bey e, toplantıya gittik diyorsunuz ama toplantı saati de de bir farkılık değiş ya arkadan dolanma diyorsunuz ama başka türlü yöntemlerde iz, izleniyor galiba bu e, yani şeffaf olmama şöyle, haliyle ilgili olarak e, yani o kadar da çok fazla haksızlık etmeyelim Tamam Hı. bir hata yapıldı ama ee, aslında Aliya ve Foça bölgesindeki sorunlar o kadar büyük ve derin ki biz yani böyle ufak tefek detaylarla hani vakit kaybet, kaybetmek hmm. istemiyoruz ama öyle bir sıkıntı oldu biz e, toplantı saati e, internet sitesinde saat 10 olarak göründüğü için e, sabah 6'da buradan Arif arkadaşımızla yola çıkmak zorunda kaldık e, uçak biletimizi iptal ettik e, onun için işte ek ilave bedeller ödedik yani bunlar Hani artık bizim alıştığımız şeyler. Onun için hani bu konu üzerinde çok da durup e, konuyu meşgul etmek tamam. istemiyorum. Şimdi ba Bahadır Bey e, termik ile ilgili mücadele anlaşılıyor ki devam edecek. Yine bir Ali Cengiz oyunları devam ediyor. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz. Yani Ben de bahsettim. Ben de yıllardır oraya gidip geliyorum. Biliyorum meselenin büyüklüğünü ama e, nedir meselenin büyüklüğü? Termik santralin dışında e, başka neler var? Aliada yaşayanlar... Ee, ...nelerle mücadele etmek zorunda kalıyor, nelere maruz kalıyor? Valla esas sorun orada zaten. Yani biz e, yıllardır e, buradaki mücadelenin... ...saf bir termik santral mücadelesi olmadığını söyleye geliyoruz. E, Alia e, biliyorsunuz e, 60'lı yılların sonunda işte 60'lı yıllarda... E, ...bir ağır sanayi bölgesi ilan edilmek suretiyle... E, ...burada bir e, sanayi yapılaşmasına gitmiş... Ancak e, yani artık fütursuzca bir duruma e, geldi. Yani burada bir tane rafineri varken bir rafineri daha şu anda yapım aşamasında. E, bir petrokimya tesisi var ki içinde e, en az 20-25 tane fabrikadan müteşekkil. LPG e, dolum tesisleri var, elendiği dolum tesisleri depoları var. E, dünyada 5 merkezden bir tanesi olan tehlikeli gemi söküm tesislerinden biri Aliada. Ee, Kimse istemiyor var. bu gemi söküm işini ama Türkiye inatla buna devam ediyor. Çünkü Vallahi çok zararlı bir şey, çok zor ve tehlikeli bir şey. Dünyada biliyorsunuz Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin ve Türkiye'de var Hı -hı. bu tehlikeli söküm işi. Ee, tabii batıya yakınlığı dolayısıyla e, navlun giderlerinden e, avantajlı olduğu için Türkiye tercih e, ediyor. tehlikeli gemiler burada sökülmeye başlandı. Yani bu bölge e, İstihap haddini çevresel konularda Çoktan doldurup geçti Biz e, FOÇEP olarak yıllardır Zaten bunu dile getiriyoruz Yani burada acilen Ama çok acilen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Araştırma Komisyonu kurulmalı e, Ben daha önceki programlarda da dile getirdim Dilovası'nda 3 e, tane Arkocak'ta Demir Çelik Testi Varken 4. yapım aşamasında Biliyorsunuz e, Onur Hamzoğlu hocamızın başına gelenler hepimizin malumu. Evet. Ee, o zaman düşünün, orada dört tane arkocaklı demir çelik tesisi var ve dünyada hiçbir yerde dört tane yok diyorlardı. Bakın Aliada altı tane arkocaklı demir çelik tesisi var. Bu ne demek? Bu ne demek? Arkocaklı... Yani bunlar, bunlar elektrik kullanarak ve dünyanın kirli hurdalarını kullanarak burada inşaat demiri yapan firmalar. Dolayısıyla. Hem e, hurda girişinde sıkıntı var hem de yoğun elektrik tüketme konusunda sıkıntı var. Ve biz enerji yoğun sektörlere böyle teşvik verdikçe daha çok termik santraller, daha çok nükleer santraller konuşuruz. Yani burada enerji yoğun e, tesislere karşı verilen teşvikleri gözden geçirmek lazım. Biraz evvel söylediğim gibi bu Alea bölgesinde e, gübre fabrikaları mı istersiniz, doğal gazlı termik santallar istersiniz, e, haddihaneler mi ararsınız, limanlar bir taraftan e, ithal kömür depoları, ithal hurda depoları 60'lı yıllardan 70'li yıllardan beri bölgede faaliyet gösteren fabrikaların atıkları olan e, 50 milyon ton bugün İzmir'in aksiyerleri olan foç ormanlarının içine dökülmekte. Orada yeni dağlar oluştu. Biliyorsunuz 15 Mayıs'ta fosil yakıt karşıtı inisiyatif olarak büyük bir eylem gerçekleştirdik cüruf alanlarında. Hı hı. Bu aliyadaki tehlikeye dikkat çekmek için ve çok başarılı bir e eylem oldu. Hı hı. Biraz önce siz de söylediğiniz onlarca yıldır süren bir mücadele diye Türkiye'nin en büyük çevre eylemi 90 yılı 6 Mayıs'ında biliyorsunuz konaktan gencelliğe kadar insan zinciri yapılmıştı o zamanki santral engellenmişti. Üstelik 92 yılındaki Danıştay kararıyla da taçlandırılmıştı bu mücadele. Ve o zaman Danıştay burada kümülatif etkiden dolayı artık kirlilik hat safhaya ulaşmış. Onun için yeni bir tesis yapılamaz denmişti. Ama 92 yılından bugüne geldiğimiz zaman zararında bölgedeki bu fütursuz gelişme aldı başını gitti. Yani biz hiç temenni etmediğimiz şekilde Toplu ölümler olduğu zaman Aliada e, gündeme gelmekten korkuyoruz. Bakın geçenlerde bir e, petrol sızıntısı oldu bir gemiden. Evet. E, yani Alia için bu artık sıradan bir durum. Sıradan bir şey. E, gayet tabii. Bugün Çeşme'de işte bir ay evvel bir buçuk ay evvel bir sızıntı oldu. E, avukat arkadaşlarımız sağ olsun hemen ilgilendiler haber oldu. Ama Aliada bu tür şeyler sıradan artık. Eskiden Gencelli Koyun'da demirliyordu bu gemiler. Bu felaketler Gencelli Koyun'da yaşanıyordu. Şimdi e, geçtiğimiz aylar içinde biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde burada hukuksuz gene bir iskele inşa edildi. Ve e, sıkıştırılmış doğalgaz elenci tesisi yapıldı. Dolayısıyla Gencelli Koyun'a girişler engellendi. Şimdi Ali Ağa'da başka koyda e, bu gemiler bekletiliyor. Dolayısıyla şimdi kirlilik o tarafa taşındı. Ama deniz içindeki sirkülasyondan dolayı bütün körfez, e, bütün Ali Ağa körfezi, çandarlı körfezi bu etkiden muzdarip... Tam da ee, onu söyleyecektim Bahadır Bey. Yani biz Ali Ağa'yı konuşuyoruz e, ve sizin de anlattığınız gibi oradaki işte bütün bu sanay ağır sanayileşme, tesisler... E, Zaten büyük bir kirliğe neden oluyor ama sadece hani ala e, bir kapalı bir alan değil. Bütün çevresini etkiliyor. Foça Hayır. gibi e, son derece e, temiz deniziyle bilinen ve artık denizinin de değiştiğini e, duyduğum, kirlendiğini duyduğum bir e, yer var. Bütün e, körfezi etkiliyor. Bunlarla ilgili e, siz takip ediyorsunuz ölçüm. ...var mı? işte hava kirliliği olsun... ...deniz kirliliği olsun... Ee, ...bunlar takip ediliyor mu? Halk sağlığı açısından da ben de bir şey ekliyorum... ...halk sağlığı açısından... E, ...Dilevos'un bölgesinde Onur Hamzoğlu vardı... ...onun raporları bir takım araştırmalarıyla... ...gündeme geliyordu... E, ...halk sağlığı açısından çalışan uzmanlar... ...var mı o bölgede? E, ne diyorlar? Valla şimdi her iki konuyu da değerlendirecek olursak... ...önce sondan başlayayım... ...halk sağlığı konusunda tabii ufak tefek çalışmalar var... ...hatta... Bugün inci e, Çetin Köseoğlu arkadaşımızın paylaştığı bir e, paylaşım vardı. İşte en yakın köydeki e, kanserli hasta sayısından bahsediyor bölgede neler yaşandığını gösteriyor. Tabii Onur Hamzoğlu konusunda orada Türk Tabipler Birliği bir dilovası raporu hazırlamıştı. Hı hı. Ben de aslında sevgili Ali Osman Karababa profesör, halkın profesörü sevgili Ali Osman Karababa uzmanı, sürekli talep ediyorum. Hı hı. Ali Ağa için bir kirlilik raporu hazırlansın, bir Ali Ağa raporu hazırlansın diye ama Bunlar tabii çok fazla yani giderleri de çok olan işler bir türlü organize olunamadı. Ama ben lafımın ilk başında söyledim. Yani sadece belirli disiplinlerin hazırladığı raporlardan ziyade burada gerçekten bir Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu kurulmalı. Yani burada yaşananları emin olun uzaktan tahayyül bile etmeniz mümkün değil. Yani her gün biz o yolları kullanırken, oradan geçerken bu kirliliği gözümüzde gördüğümüz için fark ediyoruz. Burada, burada yani ileride çok ciddi sorunlar da karşılaşılacak. Buna şimdiden testi kırılmadan bir çözüm bulunması lazım. Yani her şeyin bir istihap haddi var. Yani bir yer sanayi bölgesi diye burasının ölüm bölgesi olması anlamına hiçbir zaman gelmemeli. Tabii ki. Bizim, bizim hassasiyetimiz bundan. Yani bakın... E, Afrika'dan çöl e, tozlarının buraya geldiğine inanıyoruz ama Aliağa'dan çıkan kirliliğin İzmir'in eskiler yerine inanamıyoruz. Yani, yani gerçekten Güzel çok bir örnek gibi. verdiniz evet. Ve de ve de yani dünyanın çöplüğü bana kalırsa dünyanın çöplüğü şeyde Aliağa'da yani dünyada sadece 3-4 ülkede 4-5'te ülkede olan gemi söküm özellikle yani bütün kirli o gemiler o kadar zararlı ki içinde petrolüyle mazotuyla yağıyla asbesiyle Oraya getirip bunu bir sökülüyor. Doğru düzgün denetimler yapılmıyor. Ee, inanılmaz şeyler oluyor. Siz anlatırken ya, hakikaten şurada sütüyordu. Ya tüylerimiz diken diken oluyor. Anlattığınız her bir madde o kadar tehlikeli ki. Ve bu bölgede insanlar yaşıyor. Bu bölgede Bakın ben, insanlar ben, şey, ben daha daha yani tıklıyorum. hangi hangi konuya girip hangi konuyu bahsedeceğim emin olun şaşırıyorum. Bakın biraz evvel termik sanatlarla ilgili e, bahsettiğimiz firma... Foço ormanlarını 50 milyon ton e, cüruf, tufal, baca tozu dökerek yok etmeye çalışırken şimdi yeni bir tesis kurmaya çalışıyor. Tehlikesiz e, atık yakma diye. İlk başta böyle başvurdular. Daha sonra ismini değiştirdiler. Bu sefer e, yakıt ve pelet üretimi diye sanki daha çevreci, şirin görünsün diye emin olun burada bir tehlikeli atık tesisi yapılacak. Şimdi onunla ilgili dava açmamız gerekiyor bir hafta içinde. Yani hangisiyle mücadele edeceğimizi biz bölge e, halkı olarak şaşırmış vaziyetteyiz. Bir de şunu hatırlatayım artık açılan davalarda bilirkişi ücretleri bir takım e, dosya masrafları peşinden yatırmak gerekiyor ve bunlarla da mücadele ederken e, tek başınıza kalıyorsunuz değil mi? Yani bu, bunlar tabii bizi yıldırmak için e, yapılıyor ama emin olun biz e, artık yılmaktan e, vazgeçtik. Yani her gün ne yapabiliriz konuşuyoruz. E, o 15 Mayıs'taki etkinlikte bize aslında e, yüze yakın omuzdaş destek verdi. E, bunun içinde yerel yönetimler vardı, e, platformlar vardı, dernekler vardı. Yani aslında hep beraber bu işin ucundan tutmamız lazım. Ama iş ciddiye bindiği zaman, hukuk mücadelesi yapıldığı zaman e, hiç kimseyi etrafımızda göremiyoruz. Aslında biraz yalnız da hissediyoruz. Ali Hanım bu devasa sorunlarından herkes çekinir vaziyette. Yani bugün e, hani iktidarın belki şirketlerle birlikte hareket etmesini bir şekilde anlayabiliriz ama hani muhalefet partileri nerede, hani e, yerel yöneticiler nerede? Yani gerçekten burada bir şeyler yapılmalı. Ben yani şimdi bakın kimi antik kentimden bahsedemedim. Denizin içindeki Poseidon çayırlarından bahsedemedim. Yani konu olarak o kadar geniş, o kadar çok konu var ki böyle kısacık programlarda İnsan nereye değineceğini şaşırıyor. Biz bu son e, termik santral konusunda <gülüyor> kime antik kenti ben yıllardır bu konuyu işlemeye çalışıyorum. Eğer burası 60'lı yıllarda İtalyan kazı heyetine teslim edilmeseymiş e, bugün biz burada sanayiden değil de Efes ve Bergama'yı geçen büyük bir antik kentten bahsediyor olacaktık. Fakat bütün bu e, 3500 yıllık e, bugün günümüze kadar gelebilmiş Üç dört Liman kentinden biri olması e, gereken e, kimi antik kenti Ayolların başkenti olan talan edilmiş vaziyette. E, bu mahkeme de bu yüzden bizi haklı gördü. Fakat buna yeni çetlerle açmaya çalışıyorlar. Bugüne kadarki nasıl verli o da bir şey yani zaten Valla şimdi Hı. bu 2009'a 7 sayılı genelge zaten bu tür durumlar için düşünülmüş, çıkarılmış bir genelge ama e, Ekoloji Kolektifi'nden arkadaşlar e, bu konuda da bir çalışma yaptılar. Yani herkesin bu 2009'a 7 sayılı kararnameye sığınmaması gerektiğini, bunun belli kriterleri olduğunu raporlarla açıkladılar. Biz bunlar da şimdi e, yeni davada ve Danıştay'da e, kullanacağız. Elimizde çok güzel e, arkeolojik raporlar var. E, burada yaşanan e, katliamla ilgili kimi antik kenti yok sayılıp yok edilmek isteniyor. İtalyan kazayeti heyeti yıllardır çalışıyormuş gibi görünerek birinci derece arkeolojik sit alanlarını kurtarma kazısı adı altında üçüncü dereceye düşürmek suretiyle sanayiye peşkeş çekiyorlar. Bunların kamuoyu tarafından çok net olarak bilinmesi lazım. ...yani bu Efes ve Bergama'ya geçebilecek... ...büyüklükte bir antik kent olduğunu... ...ben değil Profesör Sabastyan'a Lagona söylüyor... ...bu kazı heyetinin şu anki... ...onursal kazı heyeti başkanı... ...yani bu kadar gerçekler ortadayken... ...burada bu sanayileşme... ...aldı başını gitti... ...yani para bu kadar mı önemli... ...yarın bir gün bu parayı yiyemeyeceğimizi... ...anladığımız gün iş çoktan geç, geçmiş olacak... ...yani emin olun... ...Yeni Foça bölgesinde daha başka sorunlar var... ...hani hangi birine nasıl değineceğiz... Onun için daha geniş kapsamlı burada ciddi bir araştırma yapılırsa, bütün sorunlar ortaya konursa belki o zaman ya bu yanlış gidişe bir dur denebilir. Belki, belki o, zaman o zaman burada bir evet. çağrı da yapabiliriz Bahadır Bey. Ee, yani bilimsel olarak halk sağlığı açısından bu sanayileşmenin Ali A'daki e, bütün bu tesislerin termik santralinin yaptığı e, zararı ortaya koyacak. Bir bilimsel araştırmaya ihtiyacımız var ve işte çevre derneklerinden, e, korumadan e, vesaireden artık muhalefet partilerini e, aslında onların da ilgilenmesi lazım. Onlara da çağrı yapmak lazım ama bu hepimizin meselesi e, ve en, özellikle de bölgede yaşan, yaşayanların sahip çıkması adına e, çok önemli olacağını duyuralım ve isteyelim, talep edelim. Belki pişer olur. Programımız ben de ekleme yapayım. yani Programımız kısa da olsa siz söylediniz. Siz konuşmaya devam edin. Biz de e, konuşabildiğimiz, yazabildiğimiz platformlarda bunları yazabildiğimiz kadarıyla yazmaya devam edelim ki bir şeyler yapmaya çalışalım. Deniz Yıldızı evet, hikayesi olayım. gibi yani ne kadarını kurtarsak dediğiniz gibi o kadar çok şey var ki ben de çok geldim Aliaya Nereye el atsanız elinizde kalacak bir mesele var. Ormanına atsanız, antik kentine atsanız, gemi sökümünü oradaki rafinilere nereye atarsanız atsanız elinizde kalacak bir şey var. Ama her zaman şu sonunda da şunu söylüyoruz yani anayasamızda bu var. Herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı var. Tek mücadelemizde bu e, anayasamızın bize ön, öngördüğü bu hakkımıza kavuşmak. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak. Zaten bizim de tam amacımız bu cümleden hareketle başlamıştı. E, 2009 yılında işte Foça Çevre Kültür Platformu'nu e, burada yaşayan arkadaşlarla birlikte kurduğumuzda e, biz sadece ufak tefek sorunlar var yöntemiz. ...düşünerek işin içine girdik. Ama işin içine girdikten sonra anladık ki... Pişman mı oldunuz? <gülüyor> e, gayet tabii. Yani acayip bir durumla karşılaştık. Şimdi tabii e, bölgede... ...bu kadar sorun olunca... E, ...bir de bölgenin sosyoekonomik... ...durumunu da göz önüne bulundurmak lazım. Aslında Alia bölgesinde... ...yaşayan insanların... ...hemen hemen tamamı bu... E, ...sıkıntıdan uzanıp ancak... Ee, hepsi bir şekilde bu fabrikalarda çalışmış oldukları için e, eylemlere direkt katkı koyamıyorlar. Yani bu biraz vicdan cüzdan meselesi arasında sıkışmış vaziyette. Ee, aslında e, biraz evvel konu geçti bazı raporlar hazırlansın diye aslında yapılmış 90'lı yıllardan bu yana kadar birçok elimizde böyle yüzlü ufaklı raporlar var. Bu raporlar da e, çok net olarak ortaya konmuş sorunlar aslında Ümit Erdem Profesör Ümit Erdem hocamız zamanında bu bölgeye bir demirci dükkanı dahi açılamaz derken artık son zamanlarda bırakın demirci dükkanı bir çivi dahi çakılamaz denmekte. Bununla ilgili bu raporları bir araya getirecek bir siyasi mekanizmaya ihtiyaç var. Yani emin olun yani Hani hepimiz şöyle ben çoğu zaman örnek veriyorum Hani oturduğumuzda kaç kap yemek yeriz Hani iki kap üç kap e, yemek yeriz Hani dostumuz ısrar eder, bir daha yeriz Ama biraz daha yediğimizde vücudumuz bunu kabul etmez Bir şekilde dışarı atar Ya burası da aynı bu durumda doymuş vaziyette Yoksa hani sanayiye toptan karşı çıkmak Hani hiçbir şey istemiyorum demek gibi bir e, yaklaşımla Hiçbir zaman yaklaşmadık Yani dünyada da bir takım işler yapılıyor e Tabii bunu... ama bunun bir usulü var e, denetleme da... mekanizması var e, işte çevre e, temizliğiyle ilgili çevreyle ilgili bir takım kuralları var e, bizim en büyük sorunumuz zaten ister termik santral olsun ister liman yapımı olsun e, müthiş bir e, kuralsızlıkla işlenmesi gitmesi işlerin e, ve bunu denetleyecek me mekanizmaların daha en baştan kurulmaması en baştan hesaplanmaması. ...halbuki tam tersine bir şey var... ...gidişat var... ...bütün dünyada... ...hayır yani burada emin olun... ...ne plan var ne program var... ...dileyen dilediği tesisi burada yapmayı... ...kendine hak görüyor... ...yani öyle acayip bir durum... ...bakın bu Termik Santral'ın 3 yıldır... ...gari çalışma raporu dahi yok... ...yani biz... ...neyi konuşuyoruz yani... ...insanlar yapıyorlar istimarkadan arkadan gelir... ...nasıl olsa diyorlar... ...biraz evvel bahsettiğim işkele buraya yapıldı... Gittik suç duyurusunda bulunduk. E, Ali Ali başkanı yarım saat sonra görevden alındı. Yani anormal bir durumla karşı karşıyayız burada. Emin olan İzmir'in kuzey aksında kirli bir oyun oynanıyor. İzmir sahipsizdir. Çok net söylüyorum bunu. Yani burada bu kadar e, kirletici tesis varken Dilek'in gelip burada bir kirletici tesis daha yapma hakkını kendinde görmesini hiçbir yönetici e, kendinde hak göremez. Ya bizim söyle, bizim söylediklerimiz böyle hani ufak tefek bir hassasiyetten kaynaklı değil. Bu bölgede yaşayan insanlar geleceklerinden endişeli. Ee, Bahadır Bey, çok teşekkür ederiz bu konuyu. Ee, en azından biraz da olsa konuşabildik. Ee, belki dinleyicilerimize e, Foçap'ı sizin çalışmalarınızı nereden nasıl takip edeceklerini e, hatırlatabiliriz. Facebook sayfanız var sanırım değil mi? Var, var efendim. E, Foça Çevre Kültür Platformu olarak 2009 yılından beri bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca burada e, hem Foça'da olsun hem yeni Foça'da olsun e, platformlar var, e, forum grupları var. Biz zaten biliyorsunuz Egeçep'in bir birleşmeyi, mücadeleyi Egeçep'le birlikte götürüyoruz. Bunun dışında uluslararası boyuta taşıdık. Bu Mayıs'taki eylemde fosil yakıt karşıtı inisiyatif olarak Türkiye'deki diğer bölgelerle dayanışma içindeyiz. Uluslararası alanda bir takım çalışmalar yaptık. Bugün Sokar firması iki tane petrokoklu termik santral yapacağını ilan etmişti. Biz daha önce Change.org'da bir e, kampanya, kampanya başlattık. Orada finansman kaynaklarının önüne geçip e, geçirmiştik. Ama daha sonra yeni finansman kaynakları buldular. Bundan da yılmadık. Yine e, mücadeleye devam ettik. Bank borç kanalıyla bu uluslararası kaynaklara baskı yaptık. Daha sonra Sokar bu e, yatırımlardan vazgeçtiğini açıkladı. Çünkü e, kredi alırken... Petro koklu termik santralı beyan etmemişti. Biz bunun içinde kirli sanayi olduğunu da iddia ederek bu kazanımı elde ettik. Diğer bir yandan Enka firması Gencerli'ye en yakın bölgede bir termik santral yapacaktı. O davayı kazandık. Firma yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Yani aslında bu mücadele kadar bir devam... sonuç da veriyor aslında. Gayet tabii. Daha tabii. evvel bir çimento fabrikası kurulmak istendi. Onun halk toplantısında onun ne kadar tehlikeli olduğunu söyledik. Bir daha çimento fabrikası gündeme gelmedi. Ama biz bu kazanımlarımızı bu kadar devasa sorunlar içinde söylemekten bile aslında utanır vaziyette. Yani 3-5 tane kazanımımız var gibisinden. Ama çok önemli kazanımlarımız. Çok kazanımımız... önemli. Tabii, e, ki. Gayet, tabii. tabii ki. Yani sorunların büyüklüğü arasında sanki kayboluyormuş gibi. Hani söylerken Hayır. icap duyuyoruz Hı -hı. ama... Bu mücadelenin bir sonucu bunlar. Kesinlikle. Yani biz yılmadan bu mücadele ettik ve emin olun e, yani kamuoyunda çok fazla yer almadan bu mücadeleleri kazanıldı. Bizim amacımız artık bunu birazcık daha e, ortaya konması, herkes tarafından dikkat çekilmesi. Yani burada bir tesis yapılırken e, kriterlere uyulması bizim istediğimiz sadece bu. Zaten şunu söylemeye çalışıyorum artık bu bölgede hiçbir şey yapılmamalı. Hatta mevcut tesisler rehabilite edilmeli. Yani evet Badr şey... Bey ee, biz de programımızın sonuna geldik. Ee, çok Vallahi Doğru konuşuyorsunuz. Yani... Çok dolusunuz. Yani, çok yani, büyük cümleler... bir mücadelenin içindesiniz Anladım. biliyorum. Cümleleri de nasıl hızlı peş peşe evet. koyarım diye uğraşıyorum. <gülüyor> ki... yani, anlaşılmayı da güçleştirebiliyorum ama. Yapacak başka bir şey yok yani. İyi ki varsınız, iki mücadele Çabalarınız ediyorsunuz. Çabalarınız çok buna değerli. Devam biz de elimizden geldiğince bunu katkı salmaya Valla, e, ben, ben devam edeceğiz. ben özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz evet, zaman çok mesela. sağ olun. görüşüyoruz, Serkan Ocakla işte Mahir'le hep beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim sesimiz oldunuz, bizim nefesimiz Olmaya da devam oldunuz. edeceğiz. Ee, birlikte bu e, engelleri aşacağız diyeyim size. Evet, iyi, ki, i̇yi ki varsınız diyorum. İyi ben çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok mücadele bitirecek, umutlar bitmeyecek. Sonuna evet. kadar mücadele edeceğiz. Çok ederim. teşekkür ederiz. Evet, Bahadır Doğu Türk, Foça Çevre Kültür Platformu kurucu üyesi. Bize Ali aile ile ilgili ve oradaki e, sorunlarla ilgili çok gerçekten e, genişte bir şey çizdi. Çok az zamanımız kaldı biliyorum ama bir evet. şey anlatmadan geçemeyeceğim. Yani Ali adı radikalde çalışırken e, sürekli e, oraya gidip kendime orayla ilgili haberler yaptım. Bir kere gemi söküm e, merkezinin olduğu yerde e, bir aşk gemisinde facialar falan olmuştu. Oraya gittim. Bir facianın haberini takip ederken... Başka bir yerde bir gemide yangın çıktı. İçeride gaz sıkışması Tabii. oldu. Ee, i̇nsanlar öldü başka bir gemide. Ve bununla ilgili hiçbir şekilde... ...kimse şikayetçi olmadı, kimse dillendirmedi... ...tesadüfen öğrendim ve tesadüfen haberini yapmıştım... ...çünkü sebebini sordum... ...çünkü bütün kardeşleri, akrabaları falan fabrikada çalışıyor yani... ...bunu bir dillendirseler, davaysalar bütün ailece işsiz kalacaklar... ...ve bunu bile bile hiçbir müdahale yapmıyor... ...bir de görünmeyen böyle buzdağının dibinde inanılmaz şeyler var... ...sadece bir tane de o gemi sökümünde olan olaylardan bahsediyor... ...bundan bir hafta öncesinde de geri geri bir iş makinesi gelirken... ...birisi ezilmiş, hiç duymamışız... Bir de ben orada tesadüfen öğrenmiştim bunları. İnanılmaz korkunç şeyler oluyor. Bir an önce birilerinin el atması lazım. Birilerin el atmasını beklemekle pek olmuyor. Bu konuda duyarlı olan insanların bir araya gel gelmesi lazım. Mücadele Çünkü etmesi lazım. sonuç da alınabiliyor. Bu mücadelerden gerçekten çevre platformlarının verdiği mücadeleler çok değerli. Sonuç da alıyorlar. Onların birazcık daha güç vermek önemli olan bu. Evet... Program sonuna geldik. Başka bir konumuz daha vardı ama konuşamadık. Şarkımız haftaya. da vardı. Olsun e, bu meseleler <gülüyor> çok önemli e, haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Başka bir üzere. Hoşçakalın. Ekonomi ekoloji.